722. konu, emir itaat hususunda Am İbnül As ile Hazreti Ömer arasında geçen bir olay, Hazreti Peygamber, içlerinde Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'in de bulunduğu bir askeri birliğin başına Am İbnül As'ı getirmişti, hedefe varılıp da konaklanıldığında Am İbnül As ateş yakılmamasını emretti, bunun üzerine Hazreti Ömer öfkelenip ona küfretmeye kalkıştı, Hazreti Ebubekir onu engelleyerek Hazreti Peygamber savaşı iyi bilmeseydi Amr'ı başımıza tayin etmezdi dedi. Bu sözler üzerine Hazreti Ömer yumuşadı.